Hicri kameri seneyi miladi seneye çevirmek. Hicri kameri sene miladi seneden 11,875 gün kısadır. Her hicri sene başı bir evvelki hicri sene başının rast geldiği miladi seneden 11 gün evvel başlar. Takriben 33 senede 1 miladi sene içerisinde iki hicri sene başı bulunur. Yani 33,58 hicri ve 32,58 miladi senede bir birbirini takip eden 2 hicri seneden birincisinin başı Ocak ayının ilk 10 gününe, ikincisinin başı ise Aralık ayının son 10 gününe ve aynı miladi seneye rastlar. Daha sonraki Hicri senelerin sene başları, Miladi on aydan birinci aya doğru giderek, Miladi ayların her birine tesadüf eder. 277 sahifedeki cedvelde aynı Miladi seneye rastlayan Hicri senelerden ikincisi, yani Aralık ayının son 10 gününe rastlayan, Hicri seneler yazılıdır. Mesela 1330 Hicri senesi Miladi 1911 senesinin Aralık ayında 1329 Hicri senesi de yine Miladi 1911 senesinin Ocak ayında başlamaktadır. Cetvelde yazılı olmayan herhangi bir Hicri senenin başı ile bunun tesadüf ettiği Miladi sene Cetvelde yazılı olan hicri ve miladi senelerden aynı miktar sene sonra olurlar. Cetvelde yazılı olmayan herhangi bir hicri sene başının miladi karşılığını bulmak için, kendinden küçük ve en yakın hicri sene ile bunun karşısında yazılı olan miladi sene cetvelden bulunur. Bu iki hicri senenin aralarındaki fark, cetvelde bulunan miladi seneye ilave edilir. Bu hicri sene başının miladi hangi ayda başladığını anlamak için iki hicri sene arasında farkın aylar cetvelinde hangi aya tesadüf ettiğine bakılır. Mesela 1344 hicri senenin başına tesadüf eden miladi sene 1344-1330 eşittir 14 olduğundan 1911 artı 14 eşittir 1925 olur. 14 rakamı aylar cetvelinde Temmuz ayına rastlar. Bir Hicri sene içerisinde bulunan Şemsi ayın hangi Miladi Seneye rastladığı da şöyle bulunur. Bu Şemsi ay, Hicri sene başının rastladığı Miladi ay’dan önceki bir ay ise, Hicri sene başının rastladığı miladi seneden bir sonraki miladi sene olur. Tam İlmihal-i Ebediyye kitabımızda daha fazla bilgi vardır. Hak tecelliyi eyleyince, her işi asan eder, halk eder esbabını, bir lahzada ihsan eder.